Very good, very good. Açık mimarlı. <gülüyor> Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşma. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hazırlayıp sunanlar Cenk Dereli ve Volkan Taşkı. Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. Herkese merhaba Açık Mimarlık'tan. Canlı yayındayız. Bugün Venedik Biyeneli konuşacağız. Yanımda Yelta var. Yelta hoş geldin. Hoş bulduk merhabalar. Uzun süre oldu. Programımızın evet. aslında ekibin parçasıydın ama koptun gittin. <gülüyor> ama çok faydalı oldu. Venedik'i de gezmiş oldun, Biyeneli görmüş evet, oldun. Orada oraları da gezdim. <gülüyor> Şimdi tekrar <gülüyor> kendimi rahat evde gibi hissediyorum öyle bir. Şeyde Anladım. Ee, şimdi şöyle bir şey so soracağım. Ee, tabii ki şeyleri konuşacağız ee, senin izlenimlerini ama Hı -hı. bir Venedik Bienniali'nin e, küratörü Rem Colas'tı. E, Fundamentals'ı. Bunlarla ilgili çok kısa bir bize bir giriş yapabilir misin? Tabii. E, Venedik Bienali'nin e, bu seneki küratörü e, Rem Colas'tı. Rem Colas e, adı duyulunca tabii biraz mimarlık camiasında da e, yankısı büyük oldu. Çünkü... Ramklas zaten yaptığı normal hareketlerle mimarlık dünyasında çeşitli böyle momentumunu sağladığı için hani şimdi nereye doğru gideceğiz diye herkesin kafasında öyle bir soru vardı. Beklentileri arttırdı mı yani Ramklas'ın küratör olması? benim kişisel olarak benim beklentimi arttırmıştı. Şimdi yani en azından insan daha çok meraklanıyor şimdi ne olacak diye. Çünkü hani Ram ne yapıyor hikayesi. Açıkçası bende de o vardı da. <gülüyor> yani hani burada isimleri şey yapmak istemem ama mesela Maximilian Fuksas gibi bir adam yerine Hani bunun e, Colas'ın olması. Mesela Fuchs'as heyecanlandırmaz. Mimarlığını hı hı. sevdiğim bir adam. O yüzden örnek veriyorum. Ama hani o küratörlük ya da o şey kavramında Colas beni de heyecanlandırdı. Bence onun sebeplerinden biri şu. Çünkü hepimiz böyle Colas'ın e, araştırma bazlı bir mimarlık yaptığının çok farkındayız. Yani adam e, Colas'ın tüm pratiği o, e, o ama olsun ama olsun onlar e, genelde araştırma bazlı olduğu için. Ve kafamıza sürekli BNL'leri de bir research'la araştırmayla bağladığımız için onun öyle bir... Hem öyle ama ben hani Colas'ın şeyinde araştırmadan çok e, kurgulama hatta bizim e, kendi iç hani ofiste de Colas nedir diye tartışımızda hep ters piramit diye biz onu anlatırız. Yani bir proje yapıp hmm. o proje üstünden mesela e, bir ters piramit şeklinde bütün sistemi okumaya dair bir şeyler yapar. İşte totaliter rejimi okur mesela hmm. e, Dubai'de yaptığı projelerden. E, Çin'de yaptığı bir projeden Çin'i anlamaya çalışır. Yani ona aslında bakış açısı kazandırır projeler. O yüzden bakınca evet Colas'ın ee, ...araştırmadan çok... ...benim kendi şeyimde gördüğüm... E, de öyle bir şeyle bakıp... ...acaba nasıl bir ters piramit kurdu... E, ...onu merak ediyordum... ...peki ne buldun? Ee, ben şöyle diyeyim... ...sergi iki parçadan oluşuyor işte... ...ana konusu e, Fundamentals... ...esaslar, Hı -hı. temeller... ...hangisinde <gülüyor> karar kılarsak Türkçesinde... E, ...serginin iki parçası var... ...birisi Elements sergisi... ...aslında tüm Fundamentals hikayesi orada oluyor... ...çünkü e, Elements'in içerisinde... ...kapı, pencere... ...işte tuvalet gibi böyle mimarlığın e, ana e, elemanların üzerine yapılan e, araştırmalar vardı. Ama benim beklediğim, yani ilk duyduğum benim beklediğim daha çok bunların üzerine spekülatif söylemlerdi... ...ama bunlar daha çok böyle derin ve zengin araştırmalardan oluşuyordu. Yani mesela e, bu biraz aslında dekonstrüksiyon gibi... Ama e, tekrar bir birleştirme yok gibi. Çünkü bir bütüne gitmekten çok parçaların tekil tekil. Evet parçaların tekil tekil. Bi, biraz da hani Rossi'nin mimarlığına da mimari düşüncesine de yakın bir şey aslında. O da ilginç. Yani, evet doğru diyorsun. E, işte arketiplere Hı -hı. gidebilecek. Yani Fundamentals'a dönmüş o. Daha küçük ölçeklerde işte kapı dediğin şeyler. işte arkat ya da işte. Yürüyen merdiven falan. merdiven falan bunların hepsi. Ama mesela Colas'ın şöyle takıntıları vardı. Hatırlarsan. E, mesela o Ünlü Rice'te öğrencilerle yaptığı konuşmada hani şeyden bahsettiği çekirdek ve asansörden hı hı. hani asansörün e, ve yüksek yapının ve ama üzerinde asansörün nasıl e, binanın cephesini e, şeyden bağımsızlaştırdığını anlatıyordu. Hı hı. Yani hani zaten kendisi bu tarz şeylere e, yani e, de, ilgisi olan bir, bir insan. Asıl bu tüm temanın falan hikayesinde şöyle bir laf vardı işte bu mimarlar üzerine değil mimarlık üzerine bir sergi olacak diye ben aslında bunu biraz önemli buluyorum çünkü ya mimarlar daha çok böyle biz kendi disiplinimiz üzerinden olayı problemleştiremiyoruz genelde hep böyle çevreye dolaşıyoruz ama gerçekten mimarlığın içinde ne var sorusu çok fazla sorulmuyor. Evet evet yani çünkü bunda da herhalde sebebi başka disiplinlerden beslenmeye çok alışmışız doğal da bir şey bu ama kendi alanımızla ilgili problem üretmekte şeyde bazen zorlandığımızı ben de hissediyorum. O evet, hep böyle etrafından dolaşıyoruz ve onu gerçekten üzerine konuşuyoruz ama bunu derken de bir yandan da Montalya sergisi vardı. Kolos'un işte İtalyan'ın böyle belli bir sürecini taradığı sergi. Hangi o, dönemlerdi bu? 1900'lerin başından işte 2000'lere kadar olan İtalya'daki aslında tüm böyle modern modern ile alakalı ve kültürel üretimleri tarayan bir sergiydi. Bunun içerisinde sadece mimarlık yoktu. Monditalya'nın da aslında böyle bir şey var. Performans sanatları, tiyatro, müzik, sinema, dans bu tüm o sergi alanının içerisine de aktarılmış şekildeydi. Peki politik bir şeyi var mıydı? Yani Çünkü böyle bir süreçte ne bileyim işte Mussolini dönemi, o korporatizme falan filan da bulaşmak zorunda tabii kalıyorsun. Tabii, mesela işte bu uh, Decolonizing Architecture... Um, residency var. Um, Battleland'da. Uh -huh. Alessandro Peti, Ayel Vazman ve onların bir tane yerleştirmesi vardı. Uh, bu yerleştirme Berlusconi'nin işte bir günah çıkarma <gülüyor> enselasyonu gibiydi. Bu çeşitli şeyler de vardı ama genelde daha çok bu kültürel uh, hikayeler vardı ve mesela o sergideki önemli şeylerden biri İtalyan'ın işte bu Radical, radical Pedagogies, Beatrice Colomina'nın Princeton'da yaptığı araştırma. Onda uh, İtalyanların aslında ne kadar bir radikal bir süreçten yani nasıl, ben biraz aslında şeyle de düşündüm sergiden çıktıktan sonra, bu genelde Batı dünyasının işte Roma ve Antik Yunan'dan çıkan kültür okuma sistemi vardır ya işte. Monditalia acaba bunun tekrar bir tekrarı mı diye çünkü bugüne geldiğimiz nokta da aslında orada olan 60'larda 70'lerde olan hareketlerin sonuçları mı diye kafamda böyle sorular dönmedi değil. Hani İtalyanların bir etkisi vardı ee, 70'lerde 60'larda süper stüdyo tarzı e, tabii, yapılanmalarla. Işte onlar hepsi ama, zaten yer alıyor evet, Ama yani hani aynı dönemde paralel olarak Archigram'ın da devam ettiğini İngiltere'de düşünürsek e, işte ya da e, Cedric Price gibi adamların <gülüyor> zaten mimarlık yaptığını düşünürsek. Dediğini anlıyorum ama hani sen çok İtalya mer yani Avrupa tarihinin temelini Roma'yı ve Yunan'ı sokmak gibi temel bazı şeyden acaba, çok acaba işte bir paralellik kolak belki onun daha peşinde şey... mi diye onu böyle bir kafamda geçen soruydu. Sizin... Peki o kadar alternatif bir tarih okumasına dönmüş müydü sence yani yapılan sergi? Ben de gidince göreceğim bakalım şu anda bir şey yok. o kadar mi? aslında çok alternatif bir tarih okumasına dönmemişti. ne yani bu benim kendi yani kişisel. Ama herhalde <gülüyor> hani Colas'tan konuşurken şunu bahsediyorsak İtalya'yı anlaması için bir yöntem e, tabii, olmuş aslında aynen, bu. Tabii. Zaten kendisi de değil de o yani İtalya'yı taradığımız bir sergiliyor. Bu taramanın hikayesi anlamanın özünden geçiyor. Yine kendisi bir İtalya şeyi kurmaya Hı -hı. çalışıyor. Belki tekrar, <gülüyor> pardon, e, hani bütün dünyayı dolaştıktan sonra e, Çin'i anlattı işte... Bir sene önce Cenk'le yaptığımız programda işte bu totaliter rejimleri anlamaya hı hı. çalıştığı dönem vardı. Güney Amerika'dan da çok az bahsetmişti. Asıl Lagos'tan bahsetmişti. Şimdi belki biraz şöyle bak bakabiliriz. Avrupa'ya dönüş hikayesi olabilir bu. Doğru. Çünkü hani Avrupa'yı bayağı bir aslında artık hani burada bir şey olmuyor çünkü söyleyeyim hep hı hı. pardon çünkü yeni şeyler artık başka yerlerde oluyor. Başka alanlarda bu mimarlıkların patlaması yaşanıyor derken belki tekrar bir İtalya'ya dönüş yüzleşme gibi. Ya bunu belki de İtalya Hı -hı. gibi değil de Avrupa yani evine dönüş gibi de bakabilir. Doğru öyle de bakılabilir. Doğru diyorsun. Çünkü Hollandalıların öyle bir şeyi var. Hani AB içinde en fazla Avrupalılık şeyini savunan milletlerden birisi. Tabii bu tarafta da gerçi ironisi güçlü bir ırkçı ve AB Hı -hı. karşıtı parti ve politik söylemi de var. Ama genel olarak mimarlık camiasında bizim hissettiğimiz Avrupalılığı belki küçük ülke olmasından ve onlara evet, daha doğru. fazla alan tanımasından Hı -hı. dolayı çok tutan bir... Ee, Millet mi diyelim? Topluluk mu diyelim? Hani bir şey. Peki şimdi millet dedik de şu milliyetçilik ve millet meselesine gelmek istiyorum. Seninle programdan önce de konuştuk. E, tabii Türkiye'de dahil olmak üzere pek çok ülkenin işte alanları var. İşte pavilyon, pavyon diyoruz. Pavyon, Biz biraz komik bir çeviri geliyor bana ama. <gülüyor> Pardon biraz hastayım kusura bakmayın. E, bu pavilionlarda pavyon demeyeceğim. Biraz laf bana garip geliyor. Ben seviyorum. <gülüyor> e, Millet bazı şey bana biraz 20. yüzyıl başı 19. yüzyıl sonu o şey endüstri fuarları hı hı. şeyinde geliyor. Nasıl bir şeyi var orada o millet bazlı ayrışmaların? Yani bence sana sonuna kadar katılıyorum. Çünkü artık 20. yüzyılda yeni bir şeyler yapmaya çalışırken nasıl sen orada bir sergi içerisinde radikal bir söylem ürettiğini söylüyorsun. Ve bunu yine de aynı kategorileri ayırarak ülke ülke, ülke temsiliyeti üzerinden bir mimarlık meselesi kurmaya çalışıyorsun bir yerden sonra bence enteresanlığını kaybediyor zaten beklediğin şeyler oluyor yani bu bence küratör bunu engelleyebilir Ben yani belki ülke küratörü mü genel küratör genel mi? küratör hani Hı -hı. dağılın <gülüyor> <gülüyor> diyebilir ama bir yandan da şöyle bir şey vardı o binaların hepsi ciğerdini kısmındaki binaların hepsi zamanında o ülkeler tarafından yaptırılmış Hı -hı. oradan toprak alınmış işte oraya bina yaptırılmış konsolosluk gibi aslında konsolosluk de tam böyle şey fuar yani expo hikayesini konuşmuş. Evet. Yani kalıcı expo binaları gibi. Ben böyle çok heyecanlandırmıyor beni ama bir yandan da işte Venedik'in aslında olayı bu. Yani Venedik bir e, ana akım e, mimarlık e, şovu diyebiliriz. Ama mesela o, şöyle bir şey olabilir. Mesela Svernfer mi yapmıştı? Güzel bir İsveç pa şeyi vardı, pavilini vardı sanırım e, Venedik'te. Mesela şöyle bir şey de olabilir. Ülkeler e, fikirleri, kişileri... ...hani milletlerinden ve şeylerinden bağımsız ev sahipliği yapabilirler. Yani mesela örnek veriyorum yine Türkiye'den gidelim. E, yapılsın ya da yapılmasın tartışması değil de... ...gezi olaylarının bu kadar hani Türkiye'nin bir dışarıdaki yüzü olduğu bir dönemde... ...mesela Türkiye pavyonu şunu yapabilirdi. Dünyadaki bu tarz fikirlerin, şeylerin e, bir toplanma merkezi, çekim merkezi gibi bir şey yapabilirdi. Kendi mimarlığını Anlatmanın da dışında hani zaten Onu anlatacağı bir şeyler olabilirdi orada Hani içinde Türkler de olabilirdi Türkiye kökenli insanlar da olabilirdi Yabancılar da olabilirdi ama hani Bahsettiğim şey yine o milletlerin Alanları kalsın evet Belçika'nın İsveç'in Amerika'nın Fransa'nın Vesairenin kalsın Hı -hı. Ama hani ülkelerin bir şeylere başka türlü bence yaklaşması gerekiyor. Ben öyle hissediyorum yani. Ya, o konuda haklısın ama bir yandan da şöyle bir şey olacak. Venedik Bienniali'nden çok da bir şey beklememek Çok gerekiyor. mu beklentimiz? Evet, şey? ee, belki yani, öyle bir şey var. Çünkü ya, dediğim gibi ya, Venedik Bienniali gerçekten bu işin ana akım ve yani şov yeri. Ee, içerisinde. Sen pilav günü diyordun. <gülüyor> ben pilav günü de diyorum. Ona da geleceğim. O buluşma <gülüyor> hikayesinden dolayı. Bu yani şey var. Ee, ne diyordum? Yani bu ana akım olmasının avantajları ve dezavantajları var. Yani avantajları bence şu. Oradaki yeni alternatif seslere de görünürlük sağlıyor. Hı hı. Ama bir avantajı da insanlara bir konfort, bir rahat bir alan yaratıp onun içerisinde zaten var olan üretimin devamını sağlıyor. Çünkü bir yandan düşündüğünüz zaman dünyanın en pahalı etkinliklerinden biri bence. Yani ana sponsorlardan biri Rolex. <gülüyor> yani işte zaten Venedik ucuz bir şehir değil. O evet. tüm hani aslında bir nasıl diyeyim bu aslında bir yandan da bir high sosy yüksek sosyete ne olursa ee, şey olsun mimarlığın da... e, reytingi sanata göre daha az. E, yani tabii. bu kadar fazla insan, <gülüyor> e, sanat bieneline göre daha az bir seyircisi de var. Bu kadar masrafa rağmen. Onu da şey e, yapmak lazım. Yani tüm sponsorlara baktığın zaman yani çok büyük, çok, çok büyük paraların harcandığı bir etkinlik. Bunların hepsi olunca bir arada e, buradan çok da radikal bir şeyler beklemenin Hani hem bazen beklemek gerekiyor bazen de yani normal karşılamak gerekiyor. Yani ben şey demiyorum. Biennaller olur. Mimarlar gelir. Ve bunlar. Zaten dünyadaki tek yani. Biennale değil. İşte bahsetmiştik. Rotterdam'da var. Bizim de zamanında katıldığımız biliyorsun. Şangay'da var. São Paulo'da var hı hı. diye hatırlıyorum devam ediyor mu ee, Amerika'da da vardı ama şu anda nerede onu hatırlayamadım ya yani aslında Amerika'da en son Chicago'da Chicago'da mı onun oldu? duyurusu yapıldı şimdi işte. sen bunların bir bölümünde de bulundun çalışanlarla temas ettin. yani Venedik o zaman bunların içinde daha merkezde mi konumluyorsun diğerlerinden aslında merkezli göre... konumlandırmak istemiyorum ama bunun böyle bir yanılsaması var çünkü aslında bu tek kaynak Venedik değil Venedik de diğerlerinden besleniyor. Ama işte bu dediğim o merkeziyetçi durum Venedik'te var ve herkes Venedik'e bel bağlamış durumda. Aslında belki dünyadaki diğer alternatif BNL'lerde e, yer almak, alternatif etkinliklerde yer almak zaten o Venedik'e giden yolda kendiliğinden yapıyor bir yerden sonra. Yani şey gibi mi bakmak <gülüyor> lazım biraz e, şey bir tanım olacak ama diğerlerine mesela kan altın ayı gibi bakıp Buna da Oscarlar gibi mi bakmak lazım? Yani bu benim o... tam yaptığım <gülüyor> benim şey buydu. <gülüyor> ben bu tanımı yaptım daha. <gülüyor> da ona... Yani kan ya da altın ayı da <gülüyor> ödül almak, e, altın portakal da olabilir hani şey yapmasın kimisi. E, öbürünün yolunu açabilenmiş, şey. aslında bir pas kart alıyorsun, level'lar <gülüyor> atlıyorsun. E, Venedik'te aslında en global pas kart. Bunu aldığın zaman artık öyle. her yerde e, geçen bir biletin Hı. olmuş oluyor. İşte ya burada aslında şöyle bir şey var. Venedik işte diyorum ya ne çok övmek ne de Hı -hı. yermek gerekiyor çünkü. Bu bir yerde de değerli bir şey. Yani onun... ...onun değerinin de farkına varmak gerekiyor ama... onun ...bu tam şey gibi işte. Tek şey o dediğin zaman... E, ...kapatıyorsun kendini. O çoğunluk veya başka yerde ne oluyor... ...onu görmemeye başlıyorsun. En tehlikeli kısmı o. Anlıyorum. Peki... E, ...seni etkileyen... ...sergiler ya da çalışmalar nelerdi? Birkaç... Yani biraz da onlardan bahsedelim. E, çalışma bazlı. Hem de belki gezecek olanlar da... ...ya da gezmiş olanlar da onlara göre bir değerlendirme yapsınlar. Ben Japon pavyonunu sevdim. Japon pavyonuyla daha organik bir ilişkimdi. Evet, senin orada yani. biraz evet eş dost <gülüyor> <gülüyor> ilişkisinden de dolayı. <gülüyor> Hikayesinden dolayı. Japon pavyonu iyi bir özetti Japonya'nın. Röntörü kimdi Japon pavyonu? Ee, Norito Nakatani. Ee, mimarlık tarihçisi. Mimarlık tarihçisi Japonya'da. Aslında e, yaptığı araştırmalar onun biraz şey ...bizdeki e, mimarlık e, tarihçilerine benziyor mimarlığın Japonca'da ne anlama geldiğini ve bunun Japonya'daki modern mimarlığın aslında dünyadaki diğer hani global moderniteyle aynı anlama gelmediğini falan üzerine çalışan bir mimar. Bir kuramcıya e, bienal yaptırmak cesur bir hareket. E, güzel güzel fikir gibi geldi. Mesela yani. o, o da başka bir konu aslında. Ben bunu hep düşünüyorum. Bir kuramcı ile pratik pratikler prat, pratiğin içerisindeki bir mimarın hani oradaki küratörlük kararının Hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğunu ama böyle kafamda soru işareti. Doğru yanlış yok da bence e, başka türlü açılımlara da gidebilir o. Çünkü hani söz üstünden zaten hayatını geçiren bir insanın, kuram üstünden hayatını geçiren bir insanın... ...belki bina ile değil ama başka türlü bir pratikle yüzleşmesini de sağlıyor olabilir. E, düşüncelerinin nerelere gideceğini de hani kendisi test ediyor da olabilir. Çünkü başka türlü bir ulaşım şey. Yani ders de verir, konuşma da yapar, kitap da yazar. Aslında bu kanallardan bir artı bir daha ekliyor gibi bir şey de olabilir. Hı hı. Ya da e, şey daha ilginç olabilir tabii onun fikirlerini başka yerlere taşıyacak o şey gücüne sahip beceri mimari beceriye ve pratik hı hı. gücüne sahip bir mimar ya da tasarımcı ekiple çalışıp onların nerelere gittiğini görmek o da çok ilginç olabilir. Ama tabii e, bu kadar radikalliğe izin veriyor mu? Senin dediğinde hani zaten çok da veremiyor. Veriyor veremiyor. Veriyor, veremiyor. Yani yapan yapıyor yapamayan yapamıyor. Yani Mesela Şili pavyonu e, enteresandı. Bir teması var mıydı Şili pavionunun? Genelde e, şeylerin teması modernite hikayesi üzerine kuruluyor. İşte 1914 sonrası ülkede olan modernist hikayelerin üzerine kuruluydu. Şili pavyonu e, bir tane prefabrike e, bina parçasını getirip salonun ortasına <gülüyor> koymuştu. Ve onlardan hani bu Sovyet etkisi gibi biraz da işte o e, sosyal konutların yapılma hikayesi. Onlardan bir parçasını alıp koymuşlardı. O bayağı etkili. Gözüküyordu. Yani bir yanında da işte o modülden yapılmış... ...maketlerin... ...maketler yer alıyordu. Ee, onun dışında... ...düşünüyorum... ...benim biraz böyle heyecanım kaçtı. <gülüyor> genel... <gülüyor> genel. Şey, şey, yani yani gördükten şey. sonra beklentilerin alt... ...beklentilerini karşılamadı mı peki yani? Ya da beklentilerin başka bir şeydi de... ...gördüğün şey başka bir şey oldu ve... ...o yüzden de o uyumsuzluktan... Evet, ha, biraz, ...Venedik de böyleymiş. Gibi biraz, bir hisse aslında, işte, evet biraz ona kapalım. Benim bu kaç... E, daha önce bir mimarlık bir yerine gitmiştim. Ve sanat bir yerine gitmiştim. Hı hı. Bu işte üçüncü Venedik deneyimimdi. Artık tabii biraz da şey var. Programın en başında konuştuğumuz işte. Remcolas'tan olan beklenti. Hani, tabii bu beklentide böyle konuşuyor. Yani adam ne yapacak? Şapkadan tavşan mı çıkaracak? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Ama yani her zaman o tavşanın çıkmasını bekliyoruz. Ama o da zaten kendisinden de bence bekliyor. Yani ben... hani bizi geçtim. Kendisinden de bence <gülüyor> halen de bir beklenti var. Aizman'ın ee, Sert eleştirileri oldu. Ee, onlar bir birkaç hafta önce bayağı Hı -hı. konuşuldu, şey yapıldı. Biraz da hani ulan bu çocuğun da buralara gelmesini ben sağladım tadında. Evet, biraz biraz da pek Eisenman'a bana göre yakışmayan bir şeydi. Hı -hı. Ama sen ne diyorsun? Sen de onları okudun, şey yaptın. E, bence de yani biraz o... şey gibi geldi. Yani orada Eisenman özelinde olay sanki e, zamanı geçen bir mimarın tutunma <gülüyor> çabası. Ben de e, ne yazık ki o hissi aldım. De... Yani dediği şeyler ilginç olabilirdi. İşte da sözcükler var, gramer yok demişti sanırım. Yani parçalıktan bahsetmişti Hı -hı. ama zaten Fundamentals'ın e, parçalı olması çok doğal bir şey bu isminden e, şey olan. Çünkü hani biz biraz belki de spor geçmişinden bakıyoruz. Hı -hı. Hani sen de şey örneği Hı -hı. yaptın, Fundamentals deyince aklımıza ne geliyor? İşte hani sporun bağımsız hareketleri, Hı -hı. işte turnike atmak, işte Cem Şahat bilmem ne. Ama bunların hepsi bir araya... Gelme yöntemi zaten <gülüyor> pardon, senin mimarlığını belirliyor. E, Bunun bir kuralı yok. Hatta eksik olan fundamentalları kapatmak da ayrı bir tarz yaratıyor. Ee, yani bazı mimarların da aslında en güçlü yanları, en zayıf yanlarını bloke etme ya da kapatma stratejilerinden geliyor. Kolas'ta bunlardan birisi. Doğru. Ona aslında. göre yani ona göre dengeliyor aslında. Tabii, ben de ne eksik ne fazla. Tabii. Yani güzellik burada mesela da estetik daha geniş anlamıyla ama güzellik daha önemli burada. Mesela Kolas'ın Belki de fundamentalslarda çok da önem vermediği bir şey. Ama onu dolduracak Tabii. başka türlü bir yerden gidiyor. Zaten ee... ben bunun üzerine, fundsamentals mesela kolasını seçince 12 tane, 12 tane ayrı mesele vardı işte. Hı hı. Ve insan şeydi şöyle, gerçekten fundsamentals, hani mimarlığın bu Fundamental meselesi yapı elemanları üzerine mi dönüyor? Evet, aynen. Yani, yani kapı mıdır Fundamental? Mesela müşteri, toprak, arazi. Bizim özelimizde rant. Hani <gülüyor> rant, pek çok ülkenin özelinde de hani bizde daha şey. Ya yani Bunları da aslında böyle insanın aklına gelen soru ama belki de tam dediğin gibi kolasın mimarlığında zaten bu diğer dediğim müşteri arazi meselelerin üzerine zaten çok yoğunlaştığı için bu onun belki bir, belki bir arka bahçesi de olabilir yani burada ortaya koydu falan. Biraz Yapayalım. back to basics geri dönüşü <gülüyor> bir şeyler de olabilir yani artık. Bu yaştan sonra da biraz daha geriye döneyim <gülüyor> şeylere bakayım da olabilir. Ee, dediğim gibi evet yani Eisenman ilginç bir yere doğru gidiyordu eleştirileri ama bir noktadan sonra hani... işte kazandığı yarışmalarda da ben jüriydim vesaire şeylerine evet, doğru tabii. gidince kişiselleşince açıkçası değerini kaybetti ama... E, ...yani biraz da sergi bittikten sonra aslında eleştirilere bakmak lazım. Bir de Patrick Shumayer'in geçen hafta bir şey vardı... Hı -hı. Ee, Patrik Şuman'ın ceza, beraber çalışan. E, onun Facebook sayfasından yaptığı bir böyle şey vardı. Facebook e, durum güncellemesi. E, bu bienerler işte bizim zaten bir tane benedik bienerimiz var. Eski şeyleri görmek istemiyoruz. Dünyada mimarlar yeni ne yapıyor onu görmek istiyoruz. Bir tane bienerimiz yani. var demesi de <gülüyor> evet, komik. O. Yani yeni şeyler görmek istiyorsa Ark Daily'e de bakabilir. <gülüyor> ee, Olursun, e, yani yeni şeyleri görmenin işte bu bahsettiğim fuar mantığı... <gülüyor> Artık geçmişte kalan bir şey. Yani gerçekten zaten şu anda dünyada ne yapıldığını çok rahat takip edebiliyoruz. Evet, Mesela ee... bunun eleştirisini yapan Rusya pavyonu vardı. Bence genelde evet. en iyi işlerden biri de <gülüyor> Rusya pavyonu bir fuar şeklinde kurulmuştu. Tam şey... <gülüyor> Tam, tam göze fuar. parmak yani. Tam göze parmak. Fuar bölmeleri var ve içeride performans sanatçıları var. Ve onlar bir şeyler satmaya çalışıyorlar. İşte <gülüyor> bilmem nerdeki slumlara turizm satmaya çalışıyor sana falan. böyle Ya da işte şurada bir ev alacaksınız bu çok iyi. Çünkü bunun mimarlığı çok iyi falan diye. Böyle her standda oturan performans sanatçıları da var. O tam böyle dediğin gibi göze parmak bir meseleydi. İşte çünkü benim de kafamı mesela şu anda bana şey gelseler... Hani gelmiyorlar da hani hı. volkan böyle böyle. Hani ülke bazı da değil ama hani katıl deseler ben ne yapacağımı bilemem Kesinlikle. açıkçası. Bu ama sözüm olmadığından değil. Sadece o bağlamın içinde kendimi nereye oturtacağımı çok şey yapamıyorum. Ee, Aynen öyle. Çünkü projelerimi zaten görmek isteyen birisi online olarak görebilir. Ee, yapmak istediğim şeyler yani asla mesele şuradan kaynaklanıyor. Heyecanlandırıcı bir fikir olmadığı zaman senin de içinde söz söyleyebileceğin e, ...BNL'e katılmak sadece ...o dediğin pilav gününde olmak gibi bir şeye dönüyor. Yani mimarlığın Bence merkezi... Evet. ...mimarlığın merkezi ve onun aslında bir yandan... ...çok e, artı bir kısmı da var. Yani, senin daha önce kurduğun bağların... ...güncel kalmasını evet. sağlıyor. Güncel e, adıyla networking'i... ...aslında öyle. şey yapan bir şey. Zaten ben şeyden de... ...onu biraz anladım. Bir tane bienalimiz var... ...şu <gülüyor> yani. Hani gidiyoruz orada... ...bir bakayım yeni neler dönüyor. Ona göre... ...kendi şeyimi de revize edeyim. <gülüyor> evet, yani, çok fazla pragmatik geldi açıkçası... Ama şu meğer zaten e, şey bir noktaya doğru gidiyor. Onu da belki başka bir yerde tabii, tabii. konuşmak lazım. E, 90'lardaki provokatif şeyleri söyleyen adamdan gittikçe... Böyle... ...proje metni yazan, adama doğru giden Hı -hı. ilginç bir süreci var. Hani o da belki başka bir programda ayrıca el alınması gereken bir şey. Tabii, tabii bir de en son ben şeyi de söyleyeyim. Türkiye'nin pavyonun olmasının meselesinin... ...bence Türkiye'nin sürekli yerinin olması çok önemli. Ben bunu çok önemsiyorum yani. Hani İKSV'nin burada bence iyi bir kararı. Çünkü bu ne, ne kadar bunu iyi de desek, kötü de desek, şey de desek, Venedik Venedik'in geneline orada sürekli bir yere sahip olup orada görünür kılmak, yani o pilav gününe sürekli katılmak önemli bir durum. Evet ama e, söyleyecek sözün olduğu sürece de önemli. Yani ben dediğin şeylerin evet, önemli tabii. olduğunu Aha. düşünüyorum ama e, Türkiye'de bir sürü büyük olaylar olurken ...Türkiye Pavyonu'nun söyleyeceği sözlerinde... ...biraz bunlarla alakalı olmasını ben daha çok isterdim. Şey gibi bir evet. şey ama artık orada bir hoparlörümüz var. Hı hı. <gülüyor> hani şarkı kimin çalacağına göre. Evet, evet, evet, evet, evet. Yani o bir şey meselesi ama... ...dediğin noktada aslında her şeyi açıklıyor. Yani bu BNL'de de çok çok da radikal şeyler... beklememekte gerekiyor hı hı. ama... ...bir mainstream olarak... Hı hı. ...yani o göze bakıldığı zaman... E, ...bu BNL bu hakikaten bulunması... ...takip edilmesi gereken bir ortam. Ama kimse beklentilerini aşırı ekstrem noktalara çekmesin. Çok radikal şeyler gelecek diye düşünmesin diyoruz o zaman. Ama bir sürü şey de Ama görecek Ama sürprizler de olabilir. Evet sürprizler de <gülüyor> olabilir. Sürprizler de olabilir yani. Ee, son olarak bitirmeden sen zaten bunları ya yazıyorsun ha, şu evet, anda. Evet bir değil yandan mi? yazıyorum. Şimdi e 21'e yazdım. İşte önümüzdeki iki tane daha dergide olacak bir arada o zaman aslında konuştuklarının daha fazlası evet, tabii, evet, da evet. çıkıyor olacak süper bula belki da... linklerini koyarız. zaten 21 derkisi bu ay bir genel sayısı yaptı gidenlerin gözünden evet, evet, evet. gördüm bir sürü Anladım. yazar var evet. mimarlardan bir ekip kurmuşlar kalabalık ilk 11'i günü kurmuşlar <gülüyor> onlarla şey yapıyor güzel bir çalışma olmuş çok sağ ol çok iyi oldu hem de biraz programdan kopmuştun böyle bir şeyle geri gelmen çok <gülüyor> evet. iyi oldu Müzik arasını yine atladık. Muhabbet <gülüyor> muhabbeti açtı. <gülüyor> ee, programımız bugünlük bu kadar. Çok sağ ol Elta. Ben teşekkür ee, ederim. Herkese iyi günler, iyi haftalar diliyoruz. İyi günler. Açık Mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı.